Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerime hatırlanacağı üzere şöyleydi. O kıyametin kopacağı zamanda sen ve terâ ümmetin câfiye. Her bir ümmeti dizleri üzerine çökmüş göreceksin. Kullu ümmetin tud'a ilâ kitâbiha. Her ümmet kendi kitabına davet edilecektir. Buradaki kitaptan kastın ümmet bazında kendilerine peygamber vasıtasıyla getirilmiş kitap da olabileceği. Bu hak bir kitabımız veya Peygamberlerin getirdikleri kitaplara, dine, akideye, inanca, nizama alternatif olmak üzere ortaya atılan tezler, teoriler, inanç, ahlak ve hayat sistemleri de olabilir. Ancak gerek bu ayetin devamında, gerek bugünkü dersimizin ilk ayetini teşkil edecek Göreceğimiz ilk teşkil edecek ait kelimeden kerimeden anlayacağımız üzere fertler bazında kast edilen kitap herkesin tek tek amel defteridir. Bu durumda kişinin bir kişiye de ümmet denildiği anlamı çıkabiliyor. Nitekim İbrahim aleyhisselamdan da İnne İbrahim ve kâne ümmeten diye bahsediliyor. Yani İbrahim aleyhissalatü vesselam bir ümmet idi. O zaman burada ümmette asıl olan ümmet verilen kişi veya toplulukların takip ettikleri yol benimsedikleri inanç oluyor. Daha doğrusu bir inanç bağlı. Kişi ve kişiler, bir hareket, tutum, tavır alış ile alakalı ilkeler ve sahip kimse ve kimseler kastediyoruz. Bu 28. ayet-i kerimenin devamı şöyle geliyor: Her ümmet kendi kitabına davet edilecek. El <gülüyor> Me İşte bugün sizlere dünyada iken yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. Buradan da alıyoruz ki kitap ile kas edilen öncelikli olarak kıyamet gününde insanlara dünyada iken yaptıklarının neler olduğunu, neler yaptıkları ve bunların listelerinin yazılı olduğu amel defterlerinin kastedildiği edildiği anlaşılmaktadır. Kitaba davet edilmekten kasıt da o zaman levh-i mahfuz olur. Ondan sonra o kitabın mahiyeti onlara melekler tarafından şöylece açıklayacak, açıklanacaktır. Hâzâ kitâbuna yantıku aleykûn bilhâkk Birçok müfessir bunun Cenab-ı Allah'ın kitapları verilenlere özellikle de kitaplarını okudukları zaman cehennemlik olduklarını anlayacak kafirlere bir hitap olduğu söylenmiştir. Meleklerin bunlara söyleyecekleri bir söz olduğu da müfessirler tarafından dile getirilmiş kanaatlerden birisidir. هذا kitabuna yantıku aleykum hak işte bu sizin hakkınızda hak ile gerçeğin kendisini dile getirerek konuşan kitabımızdır. Sizin ile ilgili gerçeği, gerçeği dile getiren onu ifade eden, onu anlatan kitabımızdır. Nereden çıktı bu kitap diye sormalarına gerek bırakmamak üzere اِنَّا kunna نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Biz dünyadayken sizler neyi yapıyor idiyseniz onun bir nüshasını kaydediyorduk. Onu kopyalıyorduk. İfade erindeyse bugünkü tabiriyle davranışlarınızla, sözlerinizle, her şeyinizle kameraya alıyorduk, filme kaydediyorduk. İstinsah eskiden bir kitabı aynen kopyalamak anlamındadır. Eskiden dedik çünkü matbaa icadından önce müstensihler vardı. Ahmet Mehmet Ali Veli filan ilim adamı veya fikir adamı veya hikayeci veya edebiyatçı bir eser yazdı. Bu eseri Derhal müstensihler alır veya o eseri beğenen bir kişi veya müellif veya müellifin ağzından yazan öğrencileri o kitabı müstensihlere verir ve çoğaltırlar. İşleri güçleri kendilerine gelen kitapları istinsah eden ifade ise canlı matbaalar var. İşte onların bu kopyalama işlemine istinsah deniliyordu. İstinsah deniliyordu. Ve bu manada kitaplar bu şekilde yayılıyor, çoğalıyordu. Ve tahminlerin üzerinde hızla çoğaltılarak etrafa yayılıyordu. Öyle ki bazı şeylerde anlatıldığına göre adam Horasan'da bir kitap telif ediyor. Kitap telifini tamamladıktan sonra kalkıyor Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta kitabının sahaflarda veya kitapçılık yapanlarda veya ilim adamlarının, fikir adamlarının her neye aitse meraklısılarının elinde kitabı görüyor veya kitabının hatta birileri tarafından tedris edilmekte olduğunu dahi görüldüğü olabiliyormuş. Tedris edilebilmesi için de ayrıca kitabın müellifinden icazetinin alınması lazım. Bu gibi kitaplar ise tabi elbette müellifin kitabını, telifini bitirecek. Ondan sonra bir de bir iki mecliste, üç beş mecliste kitabın hacmine göre okunacak, birileri de onu dinleyecek, ellerindeki çoğaltılmış müsalları tasih edecekler. Hocalarından evet sen bu kitabımı okutabilirsin diye icazetini alacak o şekilde. Yani faraza kitabını telif ettikten birkaç sene sonra, bir sene sonra, iki sene sonra her neyse veya belki de bazı hallerde aylar sonra, Horasan'dan kalkıp, efendim Kahire'ye, Mısır'a veya Mısır'dan kalkıp Mağribe, Mağrib'den Kahire'ye veya Horasan'a, Endülüs'ten Kudüs'e, Şam'a geliyor, kitabının yayılmış olduğunu görebiliyordu. Bu hem ilim aşkıyla hem de bu konuda çok ciddi ve sağlam bir kurumlaşma ile izah edilebilir. İşte, bu istinsah hadisesi bir ispattır. Bu kitap filan kitabın kopyası birebir aynısıdır. Melekler de kafirler kitap kendi alehlerine konuşuyor. Bunun bize ait olduğu ne malum demeden bu işe itiraz edecekler. Onlara hemen cevap verilecek. Bu bizim kitabımız. Siz, siz ifade yerindeyse yazdırdınız, biz de aynen yazdık. Siz oynadınız, biz de kameraya çektik. Allah bundan. Ve sizin aleyhinizde ne söylüyorsa hak söylüyor, uydurma yok. Niçin? Çünkü biz sizin yaptığınız amelleri aynen istinsaf ediyor diyecekler. Kafirlerin durumu böyle. فَاَمَّنْ لَذ۪ينَ اَمَنْ وَاَمْلُ الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyenlere gelince فَاَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ Rableri onları rahmetinin kapsamına içine alacaktır. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İşte apaçık, besbelli, en göz kamaştırıcı kurtuluş budur. Feruz kişinin korktuklarından emin olması, umduklarını da elde etmesi demektir. İşte bu anlamıyla apaçık tartışılmaz, herkes tarafından görüşü, görülecek ve feruz kurtuluş olduğu kabul edilecek açık seçik mesbetli bir teviz olacaktır. Ve ammellezinekefru felem tekun tekun ve İnkar edenlere de şöyle denilecek. Benim ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz büyüklendiniz ve siz günahkar bir kavim oldunuz günahkarlar topluluğu oldunuz öyle olmayı tercih ettiniz kimse sizi inkara mecbur etmedi ama siz kendiniz hakka karşı büyüklendiniz tekebbürün büyüklenmenin iki tane rüknü vardır esası vardır İki temel özelliği vardır. Bir, hakkı bildiği halde onu kabul etmeyi büyüklüğüne yedirmemek, yani kendisini hakkın üstünde gördüğü için hakkı kabul etmeye tenezzül etmemek, hakkı bile bile inkar etmek. İki, insanlara yukarıdan bakmak. Birinci tekebbür, Allah'ın dinine karşı olursa maazallah küfre götürür. İşte burada kafirlerin tekebbürü böyle bir tekebbür. Diğeri ise artık mahiyetine göre reddedilen hakkın kabul edilmeyen hakkın mahiyetine göre ve diğer insanları küçük görmenin miktarına, zararına vesaire durumuna göre Büyük bir günahtırlar. Efelemtekun ayati tutla aleykum festekbartun. Hakka karşı büyüklendiniz, kabul etmediniz. Hakka karşı büyüklenilince hak kabul edilmeyince ne olur? Hak olmayan işler yapılır Hak olmayan o işler yapılınca da ne olunur? Suçlulardan olunur. Mücrimlerden olun. Ve iza qila inna va'de'llahi haqqan ve's-saatu la rayba fiha qultum ma nadri'm-es-sa'a inna dunn illâ dunnâ ve bi Bununla hatta karşı büyüklenmelerine bir örnek verilerek havada iddia ifade edilende ise kalmıyor. Onların fiilen yaptıkları işler, takındıkları tutumlar Haller dile getirilir. Ve izâ qîle inne ve'adallâhi hakkum. Şüphesiz Allah'ın va'di haktır. Vessâ'atü lâ raybe fiha, Kıyametin kopmasında da hiçbir şüphe yoktur. Denildiği zaman siz diyordunuz ki biz sizin kıyamet derken neyi söylediğinizi bilemiyorum. Bu peygamberlerin getirmiş oldukları hakkı inkardır. Siz o zaman böyle demiştiniz. Kulum ma kıyamet nedir biz bilmiyoruz. İnne zunnu illa Olsa olsa belki olabilir diye zannediyoruz. Ve ma nahlu bi biz buna kesin olarak inananlar değiliz. Dolayısıyla bizden şunu söylemek istiyorlar yani bizden kesin olarak inanmadığımız bir şeyi hesaba katarak bu dünya hayatımızı tanzim etmemizi beklemeyiniz. Bu dünya hayatımızı kıyametin kopacağını Herkesin amellerinin karşılıklarını göreceği bir zamanın geleceğini hesaba katarak düzenlememizi davranışlarımızı düzenlememizi eklemeyiniz. Böyle diyorlardı. Ben kıyas etmek istemiyorum ama insanın hatırına ister istemez müminlerin birçok davranışlarını Bizlere o davranış sahiplerinin ahirete inanıp inanmadıklarını sorgulamamız gerektiğini hatırlattığını görüyoruz. Görüyorum. Hatırma o geliyor. Ahirete iman eden bir insan bunu nasıl yapabilir? Dedirten o kadar çok şey görüyoruz ki. Bu insanlar hani Mutaffifun suresinde diyor ya Ala, yızlı olaylara, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla birlikte, onlarla Alemlerin, insanların alemlerin Rabbinin huzuruna kalkacaklarını sanmıyorlar mı? O günü hesaba katıyorlar Düşünmüyorlar. Davranışlarımız bizim imanımızın adresi olsun. İmanımızın tercümesi olsun. İmanımız neyse o istikamette hareket edelim Ki görenler bizim kim olduğumuzu imani kimliğimizin ne olduğunu davranışlarımızdan anlasın. Bu adam ahirete ibar ediyormuş. Senelerce önce çok tabii bir davranış olarak anlatıyorum. Hiçbir şekilde vazifemi yapmışım yani. Örünülecek bir şey değil. Bir makaldan veya şimdiki tabiriyle marketten alışveriş yaptım. Para üstü aldım. Dükkandan çıktım. İçime bir kurt düştü. Para galiba fazla dedim. Bana verilen para üstü. Saydım gerçekten para fazla. Şimdiki hesapla diyelim ki 25-30 lira gibi bir fazlalık. Geri döndüm hemen. Alışverişi yaptığım zaten parayı verdim. Dedim bana fazla vermişsin. Bana öyle bir istihza ile baktı ki parayı aldı. Fakat Söz meclisten dışarı içinden şuna yakın bir cümle geçirdiğini düşünüyorum. Şu kerize bak. Lan parayı almışsın cebine koy git işte dercesine baktım bana. Ben hiç aldırmadım. Hiç önemsemedim de. Yapmam gerekeni yapmıştım. Fakat o muhterem diyelim benim vazifemi yapmış olmamın ifade yerindeyse memnuniyetini bana göstermedi. Bana gerçekten biraz da böyle saf bir kimse ya acıl gibi acıyarak baktı veya biraz müstehzi, biraz alaylı baktı. Bu aynı zamanda başkasının hukukunu kendi hakları gibi hak, hatta yerine göre kendi haklarından fazla çünkü kendi hakkımızı müsamaha ile karşılar da aramasak sevap alma ihtimalimiz bile var ve bir şey kaybetmeyiz vebalimiz olmaz yerine göre fakat başkasının haklarına riayet etmezsek ve bunu bilerek yaparsak başkalarının haklarını yerine getirmenin önünde bir engel olmadığı halde onları yerine getirmezsek ve bal altında kalırız. Kul hakkıyla gideriz mağazamda. Aleyhisselatü vesselam, dinarın da dirhemin de bir olmayacağı, daha doğrusu geçersiz olacağı bir gün gelmeden önce, aranızdaki hak hukuk dolayısıyla helalleşimiz istiyor İşte ahiretin, ahirete imanın dünyayı ifade yerindeyse böyle bir tanzim edici, düzenleyici doğru bir şekilde amelleri rayına oturtucu bir tarafı vardır. Mümin de onun üzerinde duracak. İşte burada bunu ifade ediyor. Müşrikler ahiretin, kıyametin kopacağından kesin emin olmadıkları için ahireti hesaba katarak amel etmeyebiliyorlar. Fakat iman esaslarının arasında çok önemli bir yer işgal eden ahirete imanı bilen, inanan ve hayatını ona göre tanzim etmesi gereken mümine ahireti hesaba katmıyormuş gibi davranması gerçekten yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Bu şekilde iman etmeyip Ahiret hakkında şüpheye düşenler, kıyamet nedir bilmiyoruz diyenler, biz belki zannediyoruz olabilir ama inanmıyoruz diyenlerin bu demelerinin kendilerine sağlayacağı bir faydası olmayacaktır. Aksine yaptıkları ve söyledikleri yazıldığı için bu da kaydedilecek ve bunun kaydedildiğini göreceklerdir ama özellikle de amelleri açık açık onlara görünecek diyor ki 33. ayet kelime ve lehum lehm seyaatuma amru ve yaptıkları amellerin kötülükleri aslında bu bir sıfat damlaması gibidir kötü amelleri yaptıkları kötü amelleri önlerine apaçık çıkıp görünecektir. Onu, onları görecekler. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ İman edenlerle, iman edenlerin kendilerini davet ettikleri iman esaslarıyla alay ediyorlardı ya, hele ahiretle Helal amellerin karşılıklarının görüleceğiyle hesaba çekilmekle ölümden sonra diriltilmekle alay ediyorlardı ya ve benzeri şeylerle bütün bu alay ettikleri şeyler veya o alaylarının karşılığı olan cezalar ne yapacaktır onların etrafını tepe çevre kuşatacak وَحَاقَ بِهِمْ ma كَانُوا بِهِ اِسْتَهْزِئُونَ Haka etrafını tamamıyla çevirmek. Kaçacak bir benfes, kaçacak bir delik bırakmaksızın. Muhkem bir şekilde, kuvvetli ve sağlam bir şekilde çevirmek demek sarmak demektir. Bu da Allah'ın azabıdır. Allah'ın azabı onları tam anlamıyla saracak. Tıpkı, tıpkı etrafı tamamıyla kuşatma altına alınmış bir grup askerin nasıl kurtuluş ümidi yoksa istedikleri kadar bir yarma harekatı planlasınlar, buna da asla imkan bulamayacakları şekilde kuşatmayı dünya hayatımızda bir temsil olarak hatırlatabiliriz. İstediğiniz kadar, istedikleri kadar kafirler o azap, alay ettikleri her şey, onları çepeçevre kuşatmış ya, bunun akıbetlerinden kurtulmak için çok uğraşacaklar. Fakat her uğraştıklarında ayrı bir hüsran ile karşılaşacaklardır. Ve bu da onların azaplarının bir çeşidi olacak. Ve işin kötü tarafı ümitleri de bitirilecek. Ümitleri de bitirilecek. İşte nihai ve en büyük azabın en ağır ve son derbisi de bu olacak. Diyor ki وَقِيلَ الْيَوْمَ لَنْسَاكُمْ Allah Euzubillah. Bugün biz sizi unutacağız denilecek bunlara. لَنْسَاكُمْ siz dünyadayken nasıl bugünü unutup hatırlamıyor idiyseniz, hatırlamadıysanız, onu elinizin tersiyle kulak arkanıza attıysanız, biz de bugün sizi şu çepeçevre kuşatan ve bir şekilde kurtulmak istediğiniz azabınız içinde unutacağız. Yani unutulmuş kimse, hatırlanmayan kimse nasıl olduğu vaziyette öyle kalmaya mahkumsa, siz de unutulmuş gibi azaba mahkum kalacaksınız. Ebediyen hatırlanmamak üzere. Unutulanlar olarak, unutulanlar gibi öylece kalacaksınız. Ve sığınacağımız yer, barınacağımız yer ateştir. Meva kişinin sığını barındığı yer demektir. Bu manada kişinin evine meva denilir. ev neresidir? Ne işe yarar? insanın rahat ve huzur bulması için gidip dinlenmesi için yarın tekrar yapacağı işlerin hazırlıklarını yapabilmesi için güzel aile ortamını havasını bahtiyarlığını mutluluğunu temessüs etmek için gittiği yer işte burada ateş onların barınağı olacak Bir tarafı, her tarafı değil, bir tarafı yanan bir insan, ateşle dağlanan bir insanın hatırına istediği kadar önemli işleri çok olsun ve çok önemli olsunlar. Gelse bile hatırına onlarla uğraşacak fırsatı olmaz. O ateş acısı her şeyi bastırır. Onların içinde unutulacakları yerleri barınakları olan ateş olacak. Orada azap onları cephe çevre kuşatmış olacaktır. Ve buna meva deniliyor. Sığınacağınız yer, varıp gideceğiniz yer, nihai olarak kalacağınız yer o ateş olacaktır. Ve malakum min nasirin bu da onları ümitsizliğe sürükleyecek. Ümitsizliğin onların bütün azaplarının ifade ise altına çizilen yekun çizgisi gibi hepsinin ortak özelliği olacak bir vaziyette olacaktır. Örselik yani size yardım edecek hiçbir kimse de olmayacaktır. Hiç kimse yardıma kalkışamayacak. Kim kalkışacak? Melekler mi? Asla. Resulleri mi? Asla. Dünyadayken onlara adeta yalvarırcasına ne olur? Gelin iman edin. Yerine göre anne babası yalvarmıştır, yerine göre... Arkadaşları yalvarmıştır. Yerine göre Resuller yalvarmıştır. Onlar mı yardım edecek? Hiçbiri. Peki kendileri gibi inkarcılar mı? Onların imkanı olsa kendilerine yardım edecekler. Sizin sizi bu azaptan kurtaracak bunun içinde size yardım edecek hiçbir yardımcınız yoktur Bu korkunç azap haksız mı verilmiş olacak. Durum dununken mi verilmiş olacak? 35. ayet-i kerime böyle olmadığını gösteriyor. Diyor ki: "Zalikum bi annakum ittahadtum ayati'llahi huzwa." Sizin bu halinizin sebebi şudur. Bu size bir zulüm değildir. Haksızca siz bu azapta değilsiniz. Biz size kimsenin yardım edemeyeceğini söylerken ve sizi Size hiçbir yardımın ulaşamayacağı bir azaba mahkum ederken size haksızlık mı ettik? Etmiyoruz. Değil. Bunun sebebi var. Bi annakum tutahadtun Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız. Alay konusu yaptınız Onlarla alay ettiniz. 14 asır önce çıplak araba inen çöl kanunu mu bizi idare edecek dediniz? Şeriatın zamanı çoktan geçti. Yoksa siz bizi şeriatla mı idare etmek istiyorsunuz? Bizi şeriata mı çağırıyorsunuz? Ve benzeri sözlerle Allah'ın diline davet edenleri en büyük ve en müstesna gerçekleri sizlere ulaştırmak için çırpınanları ve onların size tebliğ ettikleri gerçekleri, ulaştırmak istedikleri hakikatleri Allah'a aldı. Ve üstelik ve garratkum el Bunları yaparken bir parça gücünüze aldanıyordunuz. bu güç ekonomik güç olabilir sömürgeci güç olabilir erk gücü olabilir vesaire bu gücünüze aldandınız dünya hayatındaki güç ve imkanlarınız sizi aldattı, kandırdı dolayısıyla Allah'ın ayetleri ile alay edecek hale geldiniz. Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız. Bu azabınızın sebebi işte budur. Siz dünya hayatındayken bunları yaptınız. Şimdi nasıl olur da Allah'ın ayetlerine iman eden o ayetlerin bir hakikati için binlerce canı dahi olsa feda etmeye hazır gerçek müminlerle aynı seviyede olmak isterseniz. Ondan da ötesi kendilerine toprak olun denilecek hayvanların Durumu gibi siz de toprak olmayı temenni etseniz dahi elinize geçmeyecek. Çünkü o yokluk mertebesi, toprak olma mertebesi bile azapsız olacaktır. Ama siz kurtuluşu imkan olmayan azaba mahkum olacaksınız. Niçin? Çünkü o toprak olmaları emredilen hayvanlar dünyadayken Allah'ın ayetleriniyle ve Allah'ın ayetlerine inanmaya davet edenlerle alay etmemişler. Birçoğu alay etmekle de yetinmeyip müminlere eziyet ve işkence yapmak, fiili işkencelere onları uğratmak, gerekirse öldürmek, gerekirse zindanları atmak veya ateşlerde yapmak. Firavunun tehdit ettiği gibi hurma ağaçlarında sallandırmak ve buna benzer. Günümüzde Mısır zindanlarından tutun, efendime söyleyeyim diğer kafirlerin çeşitli vesilelerle İslam'a ve Müslümanlara zulümlerine kadar gelin. Tüm bunlar aynı zamanda Müslümanların temsil ettikleri hak imanı reddedişin bu imana düşmanlığının o iman sahiplerine yönelmesinin bir neticesidir. Ve dünya hayatlarının bunlar imkanlarının böylece devam ettiğini sandılar ve buna aldandılar. İşte <tuhun> velahu istatabuh Şimdi buraya kadar onlarla konuşuluyor ve onlara cevap veriliyordu. Artık bir noktadan itibaren onlar muhatap da alınmayacaklardır. Ve onların içinde bulundukları bu hal bu hal dile getirilirken üçüncü şahıs olarak onlardan söz edilecek. Bugün onlar oradan o cehennemden dışarı çıkarılmayacaklardır. Ve lahum yusta'tebu. Onlar yalvaracaklar. Biz yaptıklarımıza pişman olduk. Ne olur bize fırsat verin. Rabbimiz seni razı edecek işler yapmamıza fırsat verir. Ve bizden böylelikle razı ol. İstidap utbayı talep etmek demek. Yani kendisinden razı olunmasına fırsat verilmesini istemek demek. Onların kendilerinden razı olmaları için, olunması için fırsat istekleri kabul olunmayacak. İstedikleri kadar böyle bir talepte bulunsunlar, bu talepleri dikkate alınmayacak. Bundan ötesi olmaz artık. Yani bu aynı zamanda ciddi bir uyarıcıdır. Hayat çok belirleyicidir. Yaşadığımız hayat geçici hayatımız 60-70-80 her neyse bizim ebedi hayatımızı belirleyecek kadar önemli ve büyük bir fırsattır. Ebedi hayatımız belirleyicisi bu hayattır. Biz istikbalimizi bu hayatta yazıyoruz. İstikbalimizi bu hayatta şekillendiriyoruz. Bu hayatta kurguluyoruz. İstediğimiz hayatı farkında olsak da olmasak da daha doğrusu yaşayacağımız hayatı bu hayattaki bu dünyadaki hayatımız, yaşayışımız tespit ediyor, belirliyor. Onun için bu dünya hayatının şu kafirlerin ahirette karşılaşacakları tabloların anlatıldığı hallere mahkum olmayacak. Ve buna benzer diğer hallere düşmeye sebep olmayacak şekilde bir hayat yaşıyor. Yani Doğru bir iman ve bu doğru imanın istikametinde yaşanacak güzel ve mükemmel bir hayat. Bu dünya hayatını bu şekilde yaşayanlar ahiretlerini de imar etmiş olacaklardır. İmar dedik. Başkalarının hayatlarını, umutlarını, haklarını yıkarak, tahrip ederek yapılan imarlar, dünyevi anlamda imar gibi görünse bile ahireti tahrip eden şeylerdir. Kaçak kaçak bina, binanın malzemesinden çalmak, haksızlık etmek, ve buna benzer aleyhissalatü selamın bir hadis-i şerifini hatırlatmak istiyorum kim diyor kardeşine ait bir karış toprağı bir karış benim karış 20 santim civarında daha büyük de olabilir haydi 30 santim olsun bir karış bir karışlık toprağı bile bir kimse kardeşine ait bir karışlık toprağı haksızca alırsa kıyamet gününde o bir karışlık toprak yedi kat dibine kadar bütün yedi kat dibine kadar ne yapılacak? Boynuna bir halkayla takılmış halde gelecek maşallah. Bilmiyorum bilmiyorum Böyle bir hesap yapılabilir mi? Herhalde üzerinde durursa yapılabilir belki. Arzın merkezine kadar mı yaparsınız bu hesabı? Yoksa bir taraftan girip öbür tarafından çıkacak kadar mı yapılır bu hesap? O ayrı bir konu. Ne şekilde yaparsanız yaparız. Hangi boyun böyle bir haksızca araziyi boynunda taşıyabiliriz? Kıyamet gününde böyle gelmiyor. Her bir şeyi buna göre yaşa Buna göre ayarlayın. Aleyhisselatü vesselam zekatı vermek istemeyenlere yere uyarıyor. Sakın ha diyor. Yani bu ister Allah'ın verilmesini emrettiği ibadet hakkı olsun, ister kul hakkı olsun. Hangi hakkı olsun? Maddi haklar çok kıymetli, çok büyük. Üzerinde durulmuş bir şeylerdir. Sakın diyor kıyamet gününde birinizin boynunda meleyen bir koyun ile huzuruma gel, mahşere geldiğini görmeyin. Sakın birinizin sırtına yüklenmiş olduğu böyüren bir inekle veya bir deveyle geldiğini görmeyin. Ya Muhammed ne olur beni kurtar diyeceksiniz ben size hiçbir şey yapamam ben tebliğ ettim diyeceğim vallahi tebliğ ettim tebliğleri hala elimizin altında bunları az veya çok bilmeyen de yok hele günümüz Müslümanları arasında İslam dünyasında dolayısıyla aziz kardeşim, kafirler için yapılmış bu kadar tehditleri ben biraz da kendimiz için hisse almasını dilerim ve hayatımızı ahirette görmek istediğimiz hayatı dikkate alarak, yaşamak istediğimiz hayatı dikkate alarak hayatımızı tansım edelim. O çok önemlidir. Nihayet surenin sonu şöyle bitiyor. Diyor ki Esra'yı فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur hamd. O halde yani bu surede özel olarak bu surede genel olarak Kur'an'ın tamamında yapılan Müminler için de kafirler için de her alanda hiçbir gerekli tafsilatın ihmal edilmediği bu kitabın hakkı açıkça ortaya koymasından ötürü hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Durum böyle olduğuna göre S harfini böyle tercüme edelim. Durum bu olduğuna göre, yukarıda anlatıldığına geldiğine göre, böyle olduğuna göre o zaman hamd köklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alimlerin Rabbine mahsustur. Evvela bununla Cenab-ı Allah rububiyetin Vahdaniyetini tekrar bulunuyor. Kainatı, arzı ve bütün alemleri yaratan, yöneten, her bir şeye nizamını, düzenini veren sadece Allah'tır. Alemlerin Rabbi O'dur. Ve bundan dolayı yalnız O'na hamd edilir. Hamd O'na mahsustur ve lehul kibriyâ fi's semâvâti göklerde de yerde de azamet kibriya yalnız onundur birileri kalkıp büyüklenerek kendilerini Allah'ın kendileri gibi yaratmış olduğu diğer kullardan üstün ve farklı görerek onlara zulmetmeye onları sömürmeye Haksızlık etmeye, hak ettiklerini vermemeye, onlara acımamaya, merhamet etmemeye sakın kalkışmasın. Onların büyüklenmek gibi bir hakkı yok hiçbir mahlukum. Bir mahlukum, bir insanın kendisi gibi bir insana tekebbürünün gerekçesi, büyüklenmesinin gerekçesi ne olabilir? Ne hakla? Hangi sebeple? Neden? Peki niçin özellikle kibriya hatırlatıldı? Ki? Çünkü insanlar tekebbür neticesinde küçümsediklerini ezerler. Cenab-ı Allah da diyor ki hayır diyor. Göklerdekilerin de, yerdekilerin de, hiçbirisinin Kibriya, büyüklenmek, büyüklük, azamet gibi bir vasıfları yoktur. Dolayısıyla onlara yakışan umudiyettir. Kibriya sahibi kimse, kimse ona kulluk yapılacaktır. Çünkü göklerde de yerde de büyüklük ve azamet yalnız onundur. Biz göklere çıktık. Şu kadar iş yaptık, başardık, şunu ettik, bunu ettik. Desen bile Allah'ın mülkündesin. Allah'ın mülkünün dışına çıkamıyorsun. Allah'ın koymuş olduğu nizamı bozamazsın. İhlal edemezsin. İbrahim Aleyhisselam'ın Rububiyet iddiasında bulunan Nemru'da söylediği gibi Allah hayat verir öldürür diyor. Ben de öldürür hayat veririm diyor. Rivayete göre ölüme mahkum birisini serbest bırakıyor. İşte buna hayat öldürür diyor. Suçsuz günahsız birisini de alıyor hemen öldürtüyor. İşte öldürdüm ben de öldürdüm diyor. İbrahim Aleyhisselam böyle salakça ifade yerindeyse kelime oyunlarına laf ebeliklerine cevap yetiştirecek yerde bu gibi göz boyacılıklarını yapamayacağı bir şey söylüyor. Allah güneşi doğudan doldurur. Haydi sen bunun tersini yaparak batıdan doğdur diyor. İşte kafirlerin karşısında bir şey diyemeyecekleri en büyük hakikat budur. Kainat gerçeği ve bu kainat gerçeğindeki harikul ade düzen ve intizam. Bu gerçeği ve nizamı yaratan Kibria'nın gerçek sahibidir, göklerin ve erin gerçek sahibidir. Bu halde ona itaat etmek, ona ibadet etmek, ona kulluk etmek gerekir. Niçin? Çünkü aynı zamanda o huvel Azizül Hakim, o azizdir, hakimdir. Azizdir çünkü hiçbir kimse ona karşı onun iradesine karşı, onun yapmak istediğine karşı durabilecek ve çıkabilecek güç ve imkanına sahip değildir. Hakimdir çünkü o gerek yaratması, gerek takdiri, gerek hükümleri ve şeriatı, gerek buyrukları, yapıp ettikleri her şeyi son derece sağlam ve son derece hikmetlidir Cenab-ı Allah bu bilerek veya bilmeyerek farkında olarak veya olmayarak kendilerini ya da başkalarını Allah'a şu veya bu hususta şu veya bu oranda ortak koşanlar bilmelidirler ki uluhiyetin bütün hususiyetleri yalnızca Allah'ta vardır ve hiçbir hususiyeti Allah'tan başka hiçbir kimse hiç yoktur. Biz insanlar bir takım mahluklara uluhiyetin bazı özelliklerini izafe etseler bile bu sadece bir yalandır bir göz boyacılıktır veya bir gaflettir. Çünkü uluhiyetin bütün özellikleri yalnız Cenab-ı Allah'ta vardır. Kısmi hiçbir özelliği hiçbir kimsede yoktur. Yani özelliklerinin bir tanesi bile. Hiçbir kimsede yoktur. Dolayısıyla bir ve tek aziz ve hakim ilah odur. O halde beşeriyetin kendisine gelmesi, bu bir ve tek ilaha iman ederek ona itaat etmesi, onun şeriatına, hükümlerine tabi olması, boyun eğmesi icabıdır. Böylelikle bu suremiz yani Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi olan bu Suresiz casiye suresi sona ermektedir. Pardon, bu sure ve 45. suresi önümüzdeki ders inşallah 46. sure olan Ahkaf suresine geçmiş olacağız. Bugünkü dersimiz de burada nihayete geliyor cenab Allah'a üzerimizdeki bütün hutuh ve ihsanlarından ötürü hamd ve selalar olsun. Lütfundan, kereminden hiçbir zaman bir lahza dahi bizi mahrum bırakmasın. İlayetini üzerimizden eksik etmesin. Bizi bir göz açıp kırpacak kadar bir süre dahi kendimize terk etmesin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزيزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أمانة المرسلين